to make up the words to this one. <laughs> okay. Here it comes. I'm like Merhaba, 94 94.9 Açık Radyo'da bir sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bu hafta programımızı iki parça, daha doğrusu bir parçanın iki versiyonunu üst üste dinleyerek açtık. The Moon Song'u dinlediğimiz. Bu hafta gösterime giren Her Aşk adlı filmden. Evet, Karen O'nun parçası orijinal aslında ee, ve... En son Altın Küreler'de de adaydı. En iyi şarkı kategorisinde. Oscar'larda da aday. Oscar'larda da aday. İlk dinlediğimiz versiyon filmde kullanılan haliyle Scarlett Johansson ve Honkin Phoenix'den geldi. Ardından da e, orijinal şarkıyı dinledik. Evet bu hafta çok film var. E, yedi yeni film var. Ve iddialı filmler bunlar da. E, onları size uzun uzun tanıtacağız her hafta olduğu gibi. Bir yandan If başladı. Bir taraftan Berlin Film Festivali devam ediyor. Oldukça yoğun bir gündemimiz var ama her zaman olduğu gibi sizlere öncelikle iletişim bilgilerimizi vermek istiyoruz. Açık Radyo'nun telefon numarası. 212 alan kodu 343 40 40. Sinefil programının e-posta adresi ise. Sinefiller Bu haftaki program destekçimiz Aylin Dilaver'e de çok teşekkür ediyoruz. Evet bu haftaki programı Her ile başlattık müziğiyle ile Her ile filmlere de geçiş yapalım aşk olarak çevrildi bu hafta zaten böyle bir aşk temamız var 7 filmin 5'i bir şekilde oraya bağlanıyor Bugün maalesef 14 Şubat <gülüyor> böyle bir durum Neşe var Neşe doluyor şimdi sanırım <gülüyor> <gülüyor> ve bütün dağıtımcılar e, bu durumu göz önünde bulundurarak yapmışlar yine planlamalarını tahmin edeceğiniz gibi. Evet ilk olarak iki alternatif aşk filmimizle başlıyoruz. Biri e, sanal zeka biri vampirler e, olmak üzere. E, Bence günümüzün şeyine nedeni ruhuna çok daha uygun her ikisi de. <gülüyor> evet e, aşk her Spike Jonze'un yeni filme ve e, ilk defa senaryosunu da kendi yazmış. Yani daha önce de yazabilirmiş Güzel senaryo yazıyormuş <gülüyor> Altın Küreler'de de ödül aldı Oscar'larda da aday oldu Ve Yazarlar Birliği'nin en iyi senaryo ödülünü de aldı O yüzden Oscar'larda en e, şanslı görünen isim şu anda e, Filmin başrolünde Joaquin Phoenix Filmi neredeyse tek başına götürüyor Çünkü Diğer başrol oyuncusunu görmüyoruz Ama yani götürebilir Joaquin Phoenix öyle bir adam Öyle evet. bir oyuncu Yakın gelecekte geçiyor Los Angeles olduğunu anlıyoruz yerin Fakat aslında Şangay'da çekmişler Böyle bir hiper gökdelen halinde Her taraf bina Ve yeni bir işletim sistemi piyasaya çıkmış OS1 adı verilen yapay zeka programı aynı zamanda Bunu aldığınızda kendi kendine gelişen bir sisteminiz oluyor Ve bütün hayatınızı da düzenliyor Hatta fragmanlarda da var bir ara şey diyor daha ilk düzenlenirken. Emaillerine baktım yakın zamanda bir ayrılık geçirmişsin. Ne zaman artık tekrar kadınlarla buluşmaya başlayacaksın diye gayet de hani çıkarımlar yapıp bir de üstüne neredeyse yargıda bulunan bir sanal zeka var karşımızda. Scarlett Johansson'ın bu performansı sadece ses olmasına rağmen Roma'da, altın, Roma'da en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırdı ona. Şimdi komiği Samantha Morton için önce tasarlanmış onunla çekilmiş ardından kurgu esnasında e, Spike Jonze fikrini değiştirip Samantha Morton'dan da onay alıp e, Scarlett Johansson'a geçmiş. Ki Scarlett Johansson maalesef e, yani bu film vizyona girdiği dönem ve sonrasında ve de tam da ödül döneminde e, filmin yapıldığı andaki kadar e, heyecan verici değil pek çok açıdan. Ee, en son rol aldığım İsrail'li içecek firmasının reklamı sonrasında ünlü yardım kuruluşu Oxfam e, kendisinin e, bir hayır elçisi olması görevinden azade etti kendisini. Evet öyle bir... Skandal yaşandı geçtiğimiz haftalarda. Çok ciddi haftalarda. bir skandal. Parayı hayır işlerine tercih etmeye karar verince Scarlett Johansson ciddi anlamda e, reputasyonundan da e, ve iyi niyet elçiliğinden de bir şeyler kaybettiğinde söyleyebiliriz. Evet ama buradaki hakikaten müthiş bir performans. Ee, şeyin etkisi belki var yani Scarlett Johansson neye benzediğini biliyoruz aslında sesini duyarken ama bilmesek de hakikaten öyle bir ses çıkarıyor ve e, o adamın... Niye aşık olduğunu da, anlamak da çok zor değil bir yandan da çok yalnız bir insan herkes yalnız İşte kulaklarında kulaklıklar bilgisayarlarıyla konuşarak telefonlarıyla konuşarak yürüyor insanlar sokaklarda ve hani e, hız birkaç böyle bir, bir sene neredeyse e, süren bir süreçten bahsediyor e, film. Ee, ve bu süreç içerisinde bu sadece Theodor'un başına gelmediğini de görüyoruz. Bu bilgisayarıyla, işletim sistemiyle aşk yaşamak. Pek çok e, insanın başına gelen en iyi arkadaş haline gelmek vesaire. Yavaş yavaş doğal bir hale gelmeye başlıyor toplumda. Ama tabii e, bir yandan da bunu, yapay zekalar çok hızlı gelişebiliyorlar. E, aslında orada bence hani benim son zamanlarda ilişkiler üzerine de gördüğüm hoş filmlerden biri. Çünkü boşandığı karısı var filmde bir de Runei Maran'ın canlandırdığı onunla da hani hikayede işte çok gençken beraber olmaya başlamışlar sonra farklı yönlere ...değişmişler, evrilmişler, büyümüşler... ...farklı yönlere gitmişler... ...ve bir noktada ayrılma noktasına gelmişler... Ee, ...pek çok ilişkinin başına gelen bir şey bu... ...ve bilgisayarla olan da bu oluyor zaten... ...sadece bilgisayar bunu çok daha hızlı bir şekilde... ...ve çok daha kapsamlı bir şekilde e, yapıyor... ...hani aynı anda... E, ...birkaç bin ayrı... ...farklı bilgisayarla da... ...iletişim ve ilişki halinde olarak... Ee, ama bu sene ilgi çeken filmlerden ve boş yere de değil bu. Yani özellikle senaryosu hakikaten e, farklı ve e, performanslarıyla da e, ne kadar klasik bir Aşk filmi olmasa da bir 14 Şubat'ta izlemek üzere e, herhangi bir cuma günü herhangi bir gün izlenecek iyi bir film olarak bu hafta karşımızda Aşk. Bu arada Scarlett Johansson'un sadece sesini kullandığı tek çalışma olmadığını da belirtmemiz lazım Hörün. Aynı zamanda bir şarkıcı olarak da küçük çaplı bir kariyeri var. Ee, albümler de yaptı. Anywhere I Lay My Head 2008 senesinde çıkmıştı. Daha sonra Live Session iTunes'dan çıkmış. Edinebileceğiniz Pete Yorn'a breakup Up e, albümü de 2009 senesinde çıktı. Bir taraftan da böyle kenardan kenardan şarkı da söyleyen oyunculardan biri Scarlett Johansson. Spike Jones ise e, zannediyorum hani bu senin en çok konuşulan yönetmenlerinden e, biri olacak. Zaten filmografisine baktığımızda o kadar iyi işler var ki, hani Bing John Malkovich'den beri e, arada herkes her şeyini sevmese bile bence e, hep belli bir standardın üstünde kalmayı ...başaran bir yönetmen. Evet yani uzun metraja geçmeden önce bile... ...müzik videoları yönetmeniyken de... Yani ...kendi tarzına oluşturmuş ve... E, Beastie Boys'un sabotajı mesela... ...kendi başına bir film gibidir zaten. Yani oradan belliydi Spike Jonze'un... E, ...bir sonraki e, döneminde... ...iyi bir yönetmen olabileceği onu da görmüş olduk. Bir de hep böyle zor iddialı şeylere kalkışıyor. Bir, bir 2009 yapımı Where the Wild Things Are da ...tüm zamanların en çok sevilen çocuk kitaplarından... ...bir çok fantastik bir şeyi görselleştirme çabası da... ...bence takdire şayan bir işti. Evet haftanın diğer alternatif e, aşk filmi... ...başka sinemada gösterime girecek olan Sadece Aşıklar Hayatta Kalır... ...Only Lovers Left Alive bu da e, vampir aşk filmi. Tabi onların aşkları daha uzun sürüyor. Ölmedikleri için gidiyor. <gülüyor> ee, filmin adıyla benim biraz problemim var. Hani İngilizcesinde daha çok sadece aşıklar... E, ...hayatta kalan tek aşıklar gibi bir anlam çıkarıyorum ama... ...sadece aşıklar hayatta kalır. Daha da derinden damardan bir romantik e, şey yakalamış. Jim Jarmusch hem e, senaryoyu yazmış hem yönetmiş. Başrollerde Tom Hiddleston ve Tilda Swinton... Yaşını bilmediğimiz işte yüzyıllardır beraber bir çifti canlandırıyorlar. Adem ve Havva, Adam and Eve. Eve'in kardeşi Ava'yı Mia Wasikowska canlandırıyor. Ee, bir de John Hurt var, Marlow. Ee, böyle bir tabii hafif melankoli, karanlık, terk edilmiş mekanlar ne de olsa gece yaşayan e, varlıklardan bahsediyoruz. Ama canavar vampirler de değil hani kan bankasından kan alıyorlar ama çok da kolay bulunmuyor. Biraz zor artık hayatta kalmaları, dünya değişmiş öyle bir yani korkulacak bir halleri pek yok. Adam zaten bir yandan müzisyen pek çok hayranı var. Ama işin içine işte bu Even kardeşe Eva girince biraz dengeler bozuluyor. Çünkü o böyle deli dolu... Ara sıra ya boşver kan bankasını şurada da genç bir adam vardı deyip e, pek de e, kontrolü davranmayan fevri bir genç. O da birkaç yüz, yaşın, yüz yıl yaşında ama e, gençken genç vampir bunlar. olunca tabii o halde kalıyor. <gülüyor> e, böyle biraz yavaş ilerleyen ve fakat hem e, atmosferiyle hem e, oyunculuklarıyla bir de o... E, Jim Jarmusch ne de olsa Jim Jarmusch ki onun öyle bir e, gayet hafif bir mizah duygusuyla sevenlerine yine hitap eden bir film olmuş bence. Sadece Aşıklar Hayatta Kalır. Only Lovers Left Alive bu hafta başka sinemada gösterime giriyor. Jarmusch zaten atmosfer filmi yapmayı çok iyi başarıyor. Yani e, pek çok filminde... Hikayeden çok atmosferin de ön plana geçtiğini de söylesek, eee çok e, yanlış e, bir şey söylemiş olmayız diye düşünüyorum. Bir önceki filmi Kontrol Limitleri de öyle bir filmdi mesela. E, orada da o kadar o kadar ağır ilerliyordu ki tempo hani ne olacağını merak etmek ki bir süre sonra merak edip e, bırakıp terk edip e, Aslında hani birazcık gizemli bir karakteri takip ediyorduk ama her şey yine o Jim Jarmusch'un son derece sakin ama aynı zamanda tasarım dünyası içerisinde geçiyordu ki e, sırf o atmosfer bile insanı kendisinin içine çekiyordu. Evet Jim Jarmusch severler için bu hafta Only Lovers Left Alive başka sinemayla vizyonda. Evet şimdi o filmden bir parça dinleyeceğiz çok da e, ilginç bir soundtrack'ı var. Josef van Wissen vs The Taste of Blood. Joseph Van Wissen, Wes Curl'den beraber dinledik The Taste of Blood. Bu hafta yeni vizyona giren Only Lovers Left Alive, Sadece Aşıklar Hayatta Kılır, Jim Jarmusch'un son filmde kullanılan parçalardan biriydi. Vampirler Demişken, bu hafta bir de Vampir Akademisi var, Vampire Academy. Mark Waters yönetmiş. Rochelle Mead'in romanından uyarlanmış bu. Başrollerde de Zoe Deutsch, Lucy Fry, Danila Kozlovski, Sarah Highland ve Olga Kurilenko yer alıyor. Bir gençlik filmi aynı zamanda, genç kız filmi adı üstünde bir vampir akademisinde geçen ama e, sırf vampirler de yok yarı vampir yarı insan bir ırk da var onlar da e, insanlarla vampirler arasında bir e, tampon görevi görüyor gibi bir işlevleri var e, böyle bir mizahi yanı da var filmin zaten filmin yönetmenini daha önce Mean Girls gibi e, gayet başarılı bir gençlik filminden de biliyoruz e, ikimiz de görmedik ama ...hani ilginç de olabilecek... ...beklenmedik böyle hoş tarafları... ...çıkabilecek bir film olabilir. Bir de Richard Mead'in... ...anladığım kadarıyla şeyi... ...romanı da bu alıştığımız... ...Alacakaranlık serisinden de çok farklı bir yerde... ...duruyor. Mesela True Blood ...daha yetişkinlere yönelik bir roman... ...serisi. Alacakaranlık ise daha ergenlere yönelik... ...bir seriydi. Bu... ...yine zannediyorum ergenler ve gençler... ...ama... Ee, çok daha oyunbaz Bunlar daha yaramaz gençler Alıcı karanlıktakiler Çok daha karton iki boyutlu ee, Çok da yaramazlıkla işi olmayan tiplerdi Hep bir dertli Hep bir dertli tasalı ee, Ama burada bir, yine bu sefer bir Akademi yapmakla bir okul Şeyine koymuşlar Ee, yani bir Harry Potter göndermesi yapmak istemiyorum buradan ama. <gülüyor> ama insanın ister istemez aklına, <gülüyor> aklına geliyor. Aynen öyle. Hani bir okul ortamı bir akademi ama işte hani o daha doğrusu bu ıı, klasik şey ıı, üniversite ıı, filmlerini hatırlatıyor. bana Amerikan gençlik filmleri. Üniversiteye gelirler başları belaya girer bir sürü bir şeyler yaparlar falan bir taraftan da. Ee, kendi e, şeyleriyle başlarına bela olan farklı kliklerle uğraşmaları gerekir. Aslında Vampir Akademisi onu böyle vampirler dünyası ve şey öyle bir fantastik ortam içerisine koyuyor. Pek çok e, kademede okunabilecek bir e, altyapı sunuyor. E, gençlere hitap eden bir film bu hafta popüler bir iş. Evet. E, bunun dışında aşk filmlerinden olmayan bir de e, yeniden yapımımız var. E, Robocop tekrar sinemalarda. Bu haftaki iki yeniden yapımdan biri. Evet öbürüne biraz sonra geleceğiz. Robocop'un yeniden yapılması beni bir düşündürüyor. Çünkü benim için çok özel bir yeri var. 1987 versiyonunun Paul Verhoeven'in e, Hollywood'a geçişi e, ve dönemi için tam da işte Reagan döneminin e, vahşi kapitalizmine çok sert bir eleştiri de içerir aynı zamanda ama mizahını da korur. E, bu sefer yine Amerika dışından bir yönetmene teslim etmişler. O da ilginç geldi bana. Brezilya'dan e, Jose e, Padilla filmi yönetiyor. Padilla'yı e, önce e, bundan epey bir süre önce e, otobüs filmiyle adını duymuştuk. Ardından e, Tropa de Elicie ...elit tim filmleriyle birinci ve ikincisiyle e, Berlin'de ödül al alarak hatta ilk ile uluslararası böyle iyice bir e, star yönetmen haline geldi. Aslında o filmlerle böyle bir Robocop'un e, altyapısını hazırlamış gibi. Evet onlar gibi. hani robotu olmayıp, robot olmayıp da robot gibi davranan polisler üzerineydi aslında neredeyse. Ki hepimiz tanıyoruz o, o modeli. Burada da var onlardan. Evet. <gülüyor> ee, Bu sefer evet bildiğimiz Robocop'a dönüyor. Bir de şöyle bir e, minik bir skandal olmuş. Film çektikten sonra e, başka bir... Brezilyalı yönetmenle konuşurken Fernando Meraes'e e, telefonda ya burada canıma okuyorlar bir sürü güzel fikirle geliyorum. Hep kestiriyorlar, hep basitleştiriyorlar. Yani iyi bir şey çıkacak yine ama bir daha hayatta çalışmam ben bu Hollywood'la falan diye. E, telefonda anlattığı şeyler ortaya çıkınca böyle bir takım yok canım o kadar da değil gibi e, çevirmek zorunda kalmış. E, tam özgürlük tanısalardı nasıl bir şey çıkardı onu merak ediyor insan tabii. Ee, i̇lk filmden henüz yenisini göremediysem de farkı anladığım kadarıyla e, dünyanın geri kalanını da bir şekilde aslında e, tanıyor bu film. Çünkü ilk filmde hiçbir zaman Amerika dışından e, bir dünya olduğunu bile e, bahsetmez filmin dahilinde. E, en başında bir takım robotlar zaten yapılmış. Robot askerler onlar zaten dünyanın dört bir yanında Amerika'ya... Temsilen mevcutlar ama Amerika'da halk bunlara karşı çıkıyor. Amerika'da polis olarak kullanılamadıkları için e, vicdanı olan polis yaratalım bir zihni olan polis yaratalım diye e, bu Robocop yaratılıyor. insan ve e, makine birleşimi yapıyoruz. E, İşte. Ama aslında orada da başka bir şeyleri var niyetleri var onu her halükarda vicdanını ve kendi rasyonalitesini arka plana atacak bir sistem kurmaya çalışıyorlar ama Robocop bunu yemez ha, Diyeceğim bir de vicdan ve polis deyince biz son birkaç aydır çok da bir araya getiremiyoruz maalesef bu, bu kavramları Evet ilk filmde olduğu gibi iyice makineleştirmeye çalışırlar Fakat Robocop bir şekilde Hafızaları tekrar su yüzüne çıkar Ve kendi başına da Bir takım hareketler etmeye Başlar Ve yani ilk filmde de Burada da kötü adamlar aslında O Omnicore'un patronları yapıyor, Simit mi satıyor <gülüyor> <gülüyor> En sonunda simit satarak bitiriyormuş Şimdi o zaman Görmeye değerdi Evet Robocop'un tekrarı ee, bu hafta sinemalarda biraz endişeyle ama yine de merakla e, bekliyorum. Çok da iddialı bir kadrosu var aslında ee, Joel Kinnaman Robocop'u canlandırıyor. Yan rollerde ise Gary Oldman, Michael Keaton, Samuel Jackson gibi Abby Cornish gibi bekliyorum. Ki, kim bu Joel Kinnaman derseniz... E Özellikle polisiye dizi meraklıları kendisini e, şeyden hatırlayacaklar The Killing dizisinin Amerikan versiyonunda e, esas dedektif Hatun'un yanındaki hani sidekick olan e, genç e, polisi canlandırıyordu. E, sonra bunun e, Killing'in Türk versiyonu yapıldı biliyorsun e, Melis. Orada da Engin Altan Düz Yatan canlandırıyor. Yani Robocop'un yerli versiyonu çekilirse oralı öde olabilir belki. Evet e, burada yani fragmanlardan gördüğüm kadarıyla e, Sait Kek deyince aklıma geldi. Bir yardımcısı, bir kadın polis vardır ilk beraber çıktıkları. Onun sanki daha az rolü var gibi görünüyor. E, çünkü hani o şey de ilginçtir. ilk filmde cinsiyetler arasındaki denge e, kadınlar da bayağı hani poliste aynı sertlikte çalışırlar. Burada e, bakalım belki de e, yani devir değişiyor. Orada da farklı bir şeyler çıkıyordur karşımıza. Evet şimdi bir müzik arası vereceğiz tekrar ve haftanın yeni filmlerinden Vampir Akademisi'nden bir parça deneyeceğiz. Goldfrapp'tan geliyor Thea. A sky. It cuts like tiny knives, rain beating down Rain beating down Blunt and easy, girl. There's nothing on you or me yet Night's here alone Night's here, rocking Goldfrapp'ten dinledik Siya bu hafta gösterime giren Vampire Academy Vampir Akademisi filmindeki parçalardan biriydi. Evet Sinefil haftanın yedi filminin son üçüyle devam ediyor. Yine aşk bölümüne girdik bu sefer daha standart aşk filmlerine geliyoruz. Başta daha alternatif aşk filmlerini tanıtmıştık 14 Şubat gösterimli. Bunların arasında haftanın yerli filmleri de var onu da söyleyelim ilk tane de yerli film var. Demin e, Robocop'u tanıttık haftanın bir e, yeniden yapımı diye. Şimdi sıra ikinci yeniden yapımında. Evet. Endless Love, Sonsuz Aşk. E, 1980'lerde ilk gençliğini yaşayan bir nesil için e, önemliydi. Brooke Shields'ın başrolünde olduğu bu film. Baya hem Amerika'da hem Türkiye'de bir fenomen olduğunu ben hatırlıyorum. E, ben biraz... yani küçüktüm tabii hani film vizyona çıktığında tabii de o zaman bu filmlerin Türkiye'ye gelmesi birkaç sene alır da yani 81 değil onun burada herhalde sinemalarda gösterimi 80'lerin ortasını belki ikinci yarısını bulmuştur. Sonrasında video kuryasında e, çok yaygın olarak ezlendiğini hatırlıyorum. Şarkısı da tabii çok güzeldi. Şarkısı okurardı. ay evet. <gülüyor> Onu unutmuştum. Evet Endless Love yeni bir jenerasyona geliyor. Ee, Shana Festy yönetmiş. Başrollerde Alex Pettyfer ve Gabriella Wilde genç çifti canlandırıyorlar. Ee, ayrıca Robert Patrick, Bruce Greenwood, Rice Wakefield da e, rol alıyor filmde. Ee, çok kısaca zengin kız, yoksul oğlan aşkı diyebiliriz aslında. Evet ama Engelsdam'ın özelliği e, birlikte böyle cinselliği ve tutkuyu da keşfetmiş olmaları ve genç kızın başının biraz bundan dönmüş olması. E, ama araya başta aileler ve sosyal statüleri olması, olmak üzere bir sürü engeller girmesi ve böyle bol ağlamalı tam melodram e, kıvamına getirmesi seyirciyi sonunda. Ve bir gençlik filmi formatında bunu yapıyor olması çok geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan formül. İkinci sefer tutar mı? Göreceğiz. Ama bu sefer e, iddialı bir oyuncu kadrosu yok. Bence orada biraz şey olabilir. E, çünkü Brook Shields hakikaten o dönemin e, en önemli yıldızlarından biriydi. Genç yıldızlarından. Evet yani Alex Pettyfer galiba böyle bir daha e, şeyi var. Magic Mike'da falan da oynamışlığı var. E, ama bir Brook Shields değiller. ikisi de. E, Amerika'da da Bu hafta sonu gösterime giriyor. O yüzden hani orada nasıl bir reaksiyon aldığını. 14 Şubat. Bilmiyoruz e haliyle 14 Şubat. Ee, i̇şin komiği filmde e, olan biraz daha böyle deneyimli bir takım gizli şeyler var geçmişinde. Oyuncularda e, kız oğlandan bir yaş daha büyük. O da olur. Oo, neler olur? Evet iki tane de Türk aşk filmimiz var. Bunlardan ilki bir küçük Eylül meselesi. Kerem Deren yazıp yönetmiş Kerem Deren dizilerle tanıdığımız bir isim Yani kendisi Ezeli uzun süre yazmıştı ve yönetmişti filmin başrollerinde Engin Akyürek ve Farah Zeynep Abdullah var ayrıca Ceren Moray ve Serra Keskin de eşlik ediyorlar Eylül adlı bir genç kız hafızasını kaybediyor son bir ayda başından geçenleri Ee, hatırlamıyor ve etrafındakiler aa bir şey olmadı bir şey olmadı dese de o bir şeylerin eksik ve yanlış olduğunu hissedip e, içgüdülerini takip ederek bolca alaya gidiyor. Ve orada karşısına e, daha önce tanıdıklarını söyleyen, tanıştıklarını söyleyen Tekin çıkıyor. Evet. Ondan sonra ne olduğunu öğreniyoruz. İşin içinde aşk var. Evet. Yoksa 14 Şubat'ta girmezdi. Evet. Ee, bir de bir diğer e, aşk filmi Ya da aşk gibi. Aşk gibi bir şey üzerine bir film. Balayım. Ee, bu da Koray Bal için yazıp yönettiği bir film. Ee, bu da Bal için ilk uzun metrajlı filmi. Ee, konu itibariyle ülkenin genç, yakışıklı, zengin iş adamlarından biri ee, yeni tanıştığı bir dizi oyuncusuyla apar topar evleniyor. Çok hızlı bir şekilde aşık oluyorlar, evleniyorlar. Balayı içinde onun Kale Köy'e götürüyor ama nereye götürdüğünü söylemiyor. Öncesinde de ayarlıyor. Köylüleri gönderiyor köyden. E, ve ikisi orada baş başa kalıyorlar. E, o süreçte hem aslında birbirini tanımadan evlenen bir çiftin e, bir anlamda e, yüzleşmeleri, baş başa kalmaları, e, birbirlerini görmeleri hem de bir takım gizlerin ve sırların ortaya çıkmasıyla işlerin biraz sarpa sarması üzerine kurulu bir film balayı. E, ama Baliş bir taraftan da Ee, bu e, yapma ve sahte magazinel dünyayla da dalga geçmeye çalışıyor kendince. Başarılı olup olmadığını göreceğiz bakalım. Evet şimdi e, bir parçayla devam edeceğiz. Bu haftanın yeni filmlerinden Endless Love Sonsuz Aşk'tan bir parça çalacağız. Franz Ferdinand'dan geliyor. Right Action Franz Ferdinand'dan dinledik. Right Action bu hafta yeni vizyona giren Endless Love sonsuz aşk filminde kullanılan parçalardan biriydi. Evet, bunlara ilaveten tabii If başladı. Hemen tekrar hatırlatalım. Dün itibariyle 13. bağımsız filmler festivali önce İstanbul'da, ardından Ankara ve İzmir'de geçtiğimiz haftalarda bir hayli bahsettik If'ten. Ee, bu hafta sonu pek çok etkinlik olduğunu tekrar hatırlatalım. Ee, filmler dışında söyleşiler, partiler e, yarın bütün gün Salt e, Beyoğlu'nda e, kısa kısa söyleşiler gerçekleşecek. Ee, bu haftanın tabii ön plana çıkan etkinliği o. Ama e, bu akşam yine e, yeni sinema, her cuma yeni sinema e, gösterimleri dahilinde Levent Kültür Merkezi'nde bir e, film gösteriliyor. Mehmet Gürel'in Gölge adlı filmi, Peyami Safa'nın Selma ve Gölgesi adlı romanından uyarladığı filmi bu akşam saat 7'de oynayacak. Ardından da Mehmet Gürel'in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek Levent Kültür Merkezi'nde. Evet bir diğer gösterim programı ise Pera Müzesi'nde başladı bu süreçte. Polonya'dan ustalar Polonya Film Polonya Film Okulu e, gösterimi, Polonya ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin başlamasının 600. yıl dönümü onuruna bu sene boyunca pek çok organizasyon gerçekleşecek ülkemizde onlardan birim e, Polonya'nın dört çok önemli yönetmenin yedi filmi gösterilecek bu program çerçevesinde. Evet e, Andrzej Wajda, Jerzy Kawalerowicz, Wojciech. Has ve Roman Polanski'nin filmleri e, vayda ağırlıklı bir programla karşımıza geliyorlar 13-27 Şubat e, tarihleri arasında. E, biz hemen bunlardan bir parça çalarım Polanski'nin çünkü e, çok tanınmış bir filmi gösterecek. ...görmemiş olan dinleyicilerimiz için e, hakikaten iyi bir fırsat. E, sudaki bıçak ilk uzun metrajı Polanski'nin ve uluslararası... İlk orijinali. Bir de yeniden yapım var ya Hollywood'da o yüzden altını çizelim. Sudaki bıçağın e, Polanski kendi çekmedi ama hmm. e, sudaki bıçağın bir yeniden yapımı vardır. Onu hiç bilmemiş olalım. Evet. Bu Orijinali, müthiş bir film çünkü. Evet, e, sadece bir tekne içinde üç kişiyle e, ve e, bütün aynı zamanda üç kişi üzerinden ülkenin içindeki sınıf dinamiklerini anlattığı film. Aynı zamanda müzikleriyle de e, çok ilgi çekmişti e, 60'lı yıllarda. E, Christoph Comeda'nın. Yaptı Polonya cazının en önemli isimlerinden biri filmden bir parça ile devam ediyoruz. Ballet for Band. <Gülüyor> Evet, Krzysztof Komeda'dan dinledik. Balat vor Bernd, Sudaki Bıçak filminde kullanılan parçalardan biriydi. Polanski'nin ünlü filmi e, Pera Müzesi'ndeki Polonya'dan Ustalar, Polonya Film Okulu programı çerçevesinde gösterilecek 13 Şubat, 27 Şubat tarihleri arasında. Evet, e, şu anda tabii e, dünya sinemasının gözü Berlin'de. Hala İstanbul'da bir sürü şey olsa bile dedik if başladı işte perada gösterimler şudur budur ama Berlin heyecanı devam ediyor bu sene Berlin'de bayağı da bir Türk varlığı Türkiye temsiliyeti söz konusuydu. Ben de hafta sonu bir böyle çok kısa bir gitme fırsatı elde ettim. Neyse ki bütün neredeyse filmler hafta sonu olduğu için çoğunu da görebildim. Kutlu Ataman'ın kuzusunu göremedim çünkü öncesinde sonrasındaydı gösterimler. Bunlar dışında bir kısa film ağrı Veda ona da denk gelemedim maalesef. Ama Mavi Dalga Antalya'da premierini yapmıştı. Kum'un Tadı ve Sesime Gel gösterimleri oldu Hepsinde e, full salonla gayet e, ilgili bir e, izleyici kitlesiyle e, bunun bir kısmı zaten buradan giden e, e, ekipler hakikaten dediğim gibi çok e, yoğun temsil edildi. Her filmin e, yönetmenlerin ötesinde bütün oyuncular e, pek çok ekip üyesi e, bazılarında gayet de iyi soru cevaplar da gerçekleşti. Moderatörüne göre her zaman aynı e, başarı olduğunu söyleyemeyeceğim. E, bunlar dışında tabii festivallerin bir özelliği de bütün o partiler bir araya gelmeler, networking durumları, insanların uh -huh. tanışması, sohbeti. Hatta oraya görevli olarak gelen pek çok insan dağıtım şirketlerinden, yapım şirketlerinden pek de fazla film göremiyorlar buluşma ve toplantı şeyiyle. Bir Burada yandan da market sürüyor çünkü. Bu arada çizmemiz lazım. Bu sene dediğin gibi beş tane film aslında Türkiye'yi temsil ediyor Berlin Film Festivali'nde ama bu yoğun katılımı sağlayan filmlerin, ekiplerinin... Ekipleri bu sene e, Kültür Bakanlığı'na hiçbir destek alamadılar. Ee, evet. Onu da belirtmemiz lazım. Bu seneye kadar Kültür Bakanlığı e, yurt dışındaki festivallere seçilen filmlerin ekiplerine, filmlerine orada hakkıyla temsil edebilmeleri için e, bir fon üzerinden destek oluyordu. Bu sene o fonu kullanmamaya karar verdi. E, ve hakikaten son ana kadar o, o fona bel bağlayan ve yıllardır hani pek çok filme verilen... ...o fon bir şekilde ortada kaldı... ...ekipler kendi yani Berlin çabalarıyla... ...berlinin avantajı yakın... ...işte çok bilet bulunuyor, düze bilet bulunuyor... ...kalacak yer bulunuyor falan ama yani... ...sonuçta hakikaten böyle bir şeyin... E ...ekiplerin kendileri tarafından... ...ödenmiyor olmaları lazım... ...sonuçta festivalde kısıtlı bir kısmını karşılıyor... Bu ...bizim biraz Türk kafasıyla yaptığımız... ...kendi kendimize avutmamız yoksa Avrupalılara... ...bunu anlattığımızda <gülüyor> hiç profesyonelce bir yaklaşım değil... De yakın, eş dost bulunur... ...akraba tabii, bulunur tabii. falan gibi yaklaşımlar... onları hiç anlayamıyorlar... Ee... İki de ben oradayken hafta sonu iki tane de parti gerçekleşti biri İKSV'nin partisiydi oradaki İstanbul Film Festivali'ni ve köprüde buluşmaları da biraz tanıtan esas daha çok konuşulansa pazar akşamı olan Türk sinemasının 100. yılı partisiydi. Ki epey de iyi duyurulmuş herhalde benim başka yerlerden gelen arkadaşlarım... ha ...Türk Partisi varmış, biletin var mı? Nasıl giriyoruz oraya? Nerede o parti diye soruyorlardı. Hakikaten çok da e, şey yapın, kalabalık şey bir parti partisi. oldu. E, o da zaten problemli işte e, böyle bir şey. Demin dediğin gibi oraya e, filmleri gitmesine yardımcı olan bakanlığın... ...bu partiye de hele 100. Yıl Partisi ise bakanlığında bir sinema e, kurumu varsa... Onun bunu zaten organize etmesi lazım. Hayır, e, Seyap e, Sinema Eserleri e, Yapıncılar Birliği e, organize etti. E, sponsorluk bulundu, edildi. Yani bunun hakikaten sinemaya ve Türkiye'nin tanıtımına bir bütçe harcanıyorsa, dünyanın en büyük film festivallerinden birinde beş filmle bir ülke mevcutsa, bunun da zaten o bütçeden çıkması ve e, Kültür Bakanlığı tarafından yapılması lazım. Kültür Bakanlığı sonrasında genelde bu işlerle böbürlenmeyi seviyor. Şöyle başarılı, böyle başarılı Türk sineması diye sunumlar yapmayı, web sitesine koymayı bakın falan yapmayı seviyor. Ama iş işte destek vermeye geldiği zaman... Ee, maalesef ellerin taşın altına koymuyorlar bir süredir Yani zaten bir süredir şey de toplanmıyordu Bu destek fonunun e, karar e, toplantıları da yapılmıyordu Önümüzdeki hafta uzun bir aradan sonra tekrar yapılacak Ki birikmiş o kadar çok film var ki Zaten hani daha önce de biz bunu programda konuştuk Ee, ...o kuruldaki insanların... ...bütün bu filmlerin, projelerin... ...dosyalarını okumasına... ...fiziksel olarak imkan yok. Yani bir döneme es geçtiler zaten. Tabii non-stop ve çok hızlı okusalar bile... ...hem kısalar hem uzunlar... Yani ...imkan yok. O zaman neye göre karar veriyorlar? Ee, tabii... Problemli şeyler çünkü son dönemlerde başvuranlar da e, hani bir kısmı tamam başvurusu eksik olur iyi değildir dosya zaten e, tamam değildir şudur budur elenir Ama e, başvuran hakikaten çok da e, iddialı yapımlar var çok e, bilinen yönetmenler var yani onların da dosyaları eksik olmuyor hepsinde okunması gerekiyor. Nasıl karar veriliyor hepsini okumadan okuyamadan e, benim çok merak ettiğim bir şey bu yani. Ya o sistemin bir şekilde geliştirilmesi ve e, hem e, başvuranların hem bütün herkesin e, bunun hakkaniyetli bir süreç olduğuna ikna edilmesi önemli bence. Ben bu konuda tapelerin çıkmasını bekliyorum. <gülüyor> Hayatımız tapelere kaldı. Evet, Orada da vardır bir şeyler. Evet bir parçayla daha veda edelim ee, bunun üzerine. Wanda Jackson'dan Funnel of Love'ı dinleyeceğiz. Bu haftaki gösterime giren filmlerden. Only Lovers Left Alive sadece aşıklar hayatta kalırdan. Ee, bu hafta Teknik Masada Ömer'e ve destekçimiz Aylin Dilaver'e çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. My head is spinning around and around as I go deep into the funnel of love It's such a crazy, crazy feeling I get weak in the knees My poor old head is a reeling as I go deep into the funnel of love We'll be right Deep into the funnel of love, I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. Yeah, you just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday.